Hoş geldiniz. Konuya girmeden önce size bir şey izletmek istiyorum. Karetta karettalar yumurtadan çıkar çıkmaz denize doğru yürümeye başlarlar. Guguk kuşu yumurtasından çıktığı anda diğer yumurtaları aşağıya atar. Kuşlar, yengeçler ve daha birçok hayvan türü çiftleşme danslarını hep aynı şekilde yaparlar. Bütün canlıların içgüdüsel olarak yaptığı bu hareketlerin ortak bir amacı var. Hayatta kalabilmek. Peki doğar doğmaz bunları yapmaları gerektiğini nereden biliyorlar? Böyle bir giriş yapmıştım YouTube'da paylaştığım ilk videoda ki o günden bugüne 4 ay geçti ve daha birçok video paylaştık, birçok kişiye ulaştık. Ben de paylaşmış olduğum ilk videonun daha güzel ve ayrıntılı işlenebileceğini düşünerek kararı kim veriyor siz mi DNA'nız mı adlı videoyu tekrardan paylaşmaya karar verdim ve bu videoda daha fazla ayrıntı, daha fazla bilgi vermeye çalışacağım. Gelin başlayalım. Bütün canlılarda evrim belirli kurallara göre ilerler. Bu videoda modifikasyon ve mutasyonu inceleyeceğiz ama bir de adaptasyon diye bir olay var ki adaptasyon basitçe canlının bulunduğu çevreye ayak uydurması, ortamıyla bütünleşmesidir ve tam olarak evrim sayılmaz. Hani bazı profesörler çıkıp da canlı yayınlarda ya ben şuraya ceketimi assam 2000 yıl sonra pantolon mu olacak falan diye sorduğu sorular var ya işte bunun sebebi aslında adaptasyondur. Gerçi asıl sebebi cahilliktir ama cahillik evrimsel süreçte kazanılan bir özellik değil. Biz burada daha çok modifikasyonla mutasyona bakacağız. Modifikasyon özetle fiziksel değişimlerdir ve bu kalıtsal değildir. Yani bir sonraki nesillerinize geçmez. E modifikasyona örnek vermek gerekirse, mesela siz 20 yıldır yüzüyorsunuz, yüzmeyi çok seviyorsunuz. Dolayısıyla belirli kaslarınız çalıştığı için latissimus dorsi, kanat vesaire bazı bölgeleriniz büyüyecek ve üçgen görüneceksiniz. Ama sizin çocuğunuz üçgen doğmayacak. Bu ona geçmeyecek. Ayrıca siz sporu bıraktığınızda o şişen kaslarınız da inmeye başlayacak. İşte buna modifikasyon diyoruz. Yani bedeninizin yaptığı işlere göre kendini değiştirmesi. Ki bu niye olur? Örneğin kaslarımız niye büyür? Basitçe şöyle. Siz ağırlık kaldırdığınızda, spor yaptığınızda bedeniniz yorulacak, kaslarınız çalışacak, onlara bir baskı oluşacak. Ve beden eğer bunu uzun zamandır yapmıyorsa... Bazı acılar hissedeceksiniz. Bunun sebebi kaslarınızın mikroskobik ölçüde parçalanması, hasar görmesi. Ebeden bu durumda ne yapacak? Hmm, ben bugün 5 kilo bir şey kaldırdım ve bana zor geldi. Demek ki buna hazırlıklı değilim. Eğer bir daha böyle bir şey yapmak zorunda olursam kendimi buna hazırlamış olmam gerekiyor. Öyleyse ne yapayım? Zarar görmüş bölgeleri onarayım. Protein, bunun gibi birçok şeyi kullanarak kendimi buna hazırlıklı hale getireyim. Böyle olduğu zaman siz dün 5 kiloyu zor kaldırıyorken bugün 5 kilo 100 gram kaldıracaksınız. Ve bunu her gün yaptığınız takdirde beden sürekli kendine yama yapacak, yama yapacak ve eninde sonunda bu yamalar büyüyerek sizi daha iri yarı, daha kaslı bir hale getirecek ki buna anabolizma diyoruz yani büyümek. Aynı şekilde siz sporu bıraktığınızda artık beden hasar görmediği için kendini onarmaya çalışmayacak. Aldığınız besinleri kendini toparlamak, kendini dinlendirmek için kullanmayacak ve bir süre sonra bu yaptığı yamaları vücuttaki bazı diğer bölgeleri kurtarmak için harcamaya başlayacak ve yağlanmaya başlayacaksınız ki buna da aslında katabolizma diyoruz. Bütün bu değişimler yani sizin şişmeniz ya da inmeniz siz hayattayken değişebileceği için çocuklarınıza geçmeyecek. Bu kalıtsal olmayacak. Ya buna örnek olarak şunu da gösterebiliriz. Örneğin ben beyaz tenli bir insanım ama yaz geldiğinde güneşte çok yanıyorum ve kızarıyorum. Bu kızarıklık bir süre sonra geçiyor ve Tenim artık bronzlaşmaya başlıyor. Bronzlaştığımda artık güneş beni o kadar yakmıyor. Çünkü bedenim güneşe karşı kendini korumaya başlıyor. Ama kış geldiğinde tekrardan bu bronzlaşma geçiyor ve beyazlaşmaya başlıyorum. Ama örneğin ben binlerce yıl boyunca torunlarımın, torunlarının, torunları sürekli biz güneşli bir ortamda yaşasak, tenimiz biraz kararmaya başlayacak ya da 5000 yıl boyunca bütün alt nesillerim spor yapsa artık bizden doğan çocuklar spor yapmaya daha yatkın hale gelecek. Hani olsa olsa en fazla bu olabilir. Bu yüzden bu videoda bizi asıl ilgilendiren konu mutasyon. Çünkü mutasyon direkt olarak genlerimizle, kişiliğimizle, içgüdülerimizle yani bizi biz yapan her şeyle ilgili ve bizi tamamen farklı bir şeye dönüştürebilir. Mutasyon bizde bazı değişimler meydana getiriyor, genlerimizde bazı olaylar yaşanıyor ve bunlar alt nesillere geçiyor yani çocuklarımıza geçiyor. Hatta onlar da katlanarak devam ediyor. Ve bu binlerce yıl devam ettiğinde, ki her zaman binlerce yıl olmak zorunda değil, bu sizi değiştiriyor. Hatta belki farklı şeyleri seven, örneğin etçil iseniz otçul olan bir varlığa çeviriyor. Mutasyon süresince edindiğimiz bazı özellikler, bazı içgüdüsel hareketler var ki bunların Fixed Action Patterns, yani sabit hareket desenleri deniliyor ve bunlar bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Aslında bunlar tik gibi, refleks gibi, düşünmeden yaptığımız, ama hayatta kalmamızı sağlayan faydalı hareketler. Bu hareketler sizin ne yapacağınızı, neye nasıl tepki vereceğinizi belirlerken aslında neyi yapamayacağınızı da belirliyor. Ve bunun farkında olmuyorsunuz. Örneğin siz diyelim ki 5 kiloluk bir şeyi kaldırmak istiyorsunuz. 5 kiloluk bir şeyi kaldırmak için 100 kiloluk bir şeyi kaldırmaya yetecek enerjiyi harcayamıyorsunuz. Çünkü enerji önemli. Şu anda belki modern bir dünyada yaşıyoruz, şu anda belki enerjiye çok ihtiyaç duymuyoruz, her şeyi cihazlarla hallediyoruz ama vahşi ortamda harcadığınız fazla enerji sizin o gün yorgun kalmanıza, yemek bulamamanıza belki ölmenize sebebiyet verebilir. Bu yüzden bütün canlılar daha garantiye oynarlar, risk almayı sevmezler. Alacağımız riskin sonuçlarını hesaplayamasak bile içgüdülerimiz bizi bu konuda uyarıyor, zaten bizi yönlendiriyor. Yani hesap kitap yapmamıza gerek kalmıyor. Bu hayvanlar ortamında da böyle örneğin aptal çita sendromu diye bir olay vardır. Bu basitçe şöyledir. Bir çita çok hızlı koşabilen bir varlık olduğu için genellikle avını yakalar. Ama bazen karşısına tavşan gibi hızlı koşabilen ve küçük varlıklar çıkar ve çita bunu belki 500 metre kovalamak zorunda kalır. Çita bu canlıyı 500 metre kovaladıktan sonra yorulmaya başlayacak ve diyecek ki bu küçük bir varlık. Ben bunu 500 metre daha kovalasam ve sonunda yakalasam olsa olsa benim bu 1 kilometrelik yolculukta harcadığım enerjiyi bana geri kazandıracak. Yani çok da bir karım olmayacak. Ama eğer 500 metre daha kovalar ve yakalayamazsam harcadığım enerjiyle kalacağım ve muhtemelen bugün başka bir av daha yakalayamayacağım. Değer mi? Değmez. O zaman ben bunu bırakayım. Zaten bu durumda çita durmayı seçtiği için... O gün rahat bir şekilde geçirebiliyor. Aç kalmış olsa da daha temkinli davranıyor. Ama onu kovalayıp ve yakalayamayıp tünemek zorunda kalsa başka bir vahşi hayvan geldiğinde onu öldürebilir. Ki zaten aslında buradaki amaç gereğinden fazla enerjiyi harcamamak. Yani karşındaki şey için harcayacağın enerjinin değip değmemesi. Zaten buna aptal çıta sendromu denmesinin sebebi de bu. Değmeyecek bir şey için gereğinden fazla enerjiyi harcamak ve sonunda muhtemelen zararlı çıkma ihtimalimizin daha yüksek olması ki biz bunu çoğunlukla yapıyoruz. Ufacık şeyler için çok fazla dert ediniyoruz. Çok fazla çaba gösteriyoruz ve başarılı olsak bile aldığımız şey bizi tatmin etmiyor. Tabi bu temkinli olmanın yani bir şey için gerektiği kadar enerji harcamanın bazen tavan yaptığı durumlar da olabilir. Örneğin bahsettiğim şeye göre biz sadece bize yetecek şeyler için uğraşmalıyız, değil mi? Ama örümceklere bakıyorsunuz. Örümcekler bir insanı öldürebilecek kadar güçlü zehirler üretiyorlar ve örümcek bir insanla beslenmeyecekse o kadar güçlü bir zehir üretmesinin hiçbir anlamı yok gibi görünüyor olabilir. Tabii ki bunun da bir açıklaması var. Örümceklere baktığımızda ne görüyoruz? Zayıf bir varlık. Pençeleri yok, büyük dişleri yok. Yani gidip yırtıcı bir hayvan gibi başka varlıkları avlayamaz. Bu yüzden ağ kurmak zorunda, tuzak kurmak zorunda, gafil avlamak zorunda. Ama bazen ağını, yuvasını terk etmesi gereken zamanlar da gelecek, bu durumda tamamen korumasız olacak. Hatta belki bir karınca bile onu yenebilecek. Tabii ki teoride karınca sokulduğu için elinde sonunda ölecek ama, e örümcek öldükten sonra karınca ölse ne olur, ölmese ne olur? Dolayısıyla örümceğin ölmeden önce o karıncayı felç edebilmesi, öldürebilmesi gerek. E bunun için karınca için gerekenden daha fazla zehir üretmesi gerekiyor. Ve örümcek de boyutu itibariyle çok büyük sıvı üretemez. Bu durumda küçücük bir sıvının içine çok büyük bir zehir enjekte edebilmesi gerekiyor. Tabii ki bunu kasıtlı olarak yapmıyor ama binlerce yıl geçtikten sonra örümcek artık son derece zehirli bir varlık haline geliyor ve çok fazla risk almasına gerek kalmıyor. Zaten eğer bunu başaramazsa güçsüz örümcekler eleneceği için sadece zehrini geliştirmeyi başarabilmiş örümcekler hayatta kalacak ve biz de bir tek bu örümcekleri göreceğiz. Yani evrimsel süreçte kazandığımız bazı özellikler bizim neslimizi kurtarmaya bile yarayabilir ve tabii ki fixed action patterns sadece bu kadar sınırlı değil. Zaten bunlarla alakalı örneklere video boyunca değineceğiz. Şimdilik biz bunun amacına bakalım. Bütün canlıların ortak iki amacı var. Bunlardan biri hayatta kalmak, diğeri ise üremek. Hayatta kalmak istiyoruz çünkü yaşamak istiyoruz. Ama biz insanlar olarak daha komplike varlıklarız. Sadece hayatta kalmak bize yetmiyor. Lüks istiyoruz, rahatlık istiyoruz, teknoloji istiyoruz, prestij istiyoruz. Bir çok şey istiyoruz ve bunda egomuzun, psikolojimizin çok büyük etkisi var. Tabii ben bu videoda psikolojiye girmeyeceğim. Daha çok biyolojik etkilere gireceğim. Ve üremeye geldiğimizde düşünün bütün planlarınız, gelecekle alakalı tüm hesaplarınız, tüm istekleriniz aslında sadece hayatta kalmaya devam etmek ve hayatta kalıyorken üreyip neslinizi de devam ettirmeyi başarmak için. Bizim birçok sebebimiz olabilir ama vahşi ortamda hayvanlarda bu, bu kadar karışık değil. Sadece yaşamaya ve yaşarken kabileyi güçlendirmeye, üremeye çalışıyorlar. Aslında hayvanlarda birçok yönden benziyoruz. Biz kendimizi her ne kadar özgür iradeye sahip, özgün bir birey olarak algılasak da temelde bizim de hareketlerimiz, korkularımız, isteklerimiz, hatta muhtaç olduğumuz şeyler içgüdülerimizden geliyor. Tıpkı hayvanların hayatta kalmaya ve üremeye programlanmış olması gibi biz de buna programlandık ama biz bunu daha ayrıntılı hale getirdik. Hani ben çok delikanlı adamım şunu şunu hayatta yapmam diyorsunuz ya. Cık, o öyle değil. Yaparsınız. Eğer uygun koşullar sağlanırsa her şeyi yaparsınız. Çünkü bunun temelinde hayatta kalmaya devam etmek var. Çünkü sürüngen beyni diye bir şey var. Verdiğiniz tüm kararları siz vermiyorsunuz. Sizin sabah kalktığınızda dişlerimi fırçalayayım diye düşündüğünüz şey bile aslında otomatik olarak beyninize gelen bir sinyal. Siz buna karar vermeden önce zaten bunu yapmanız içgüdüsel olarak, biyolojik olarak planlandı. Burada doğduktan sonra gördüklerimize yani tecrübelerimize, hatıralarımıza, yaşadıklarımıza değinmiyorum. Burada biz daha doğarken bizimle gelen karakterden bahsediyorum. Yani atalarımızın, DNA'mızın, mutasyonumuzun karar verdiği şeylerden bahsediyorum. Tabi bütün özgür irademiz sadece mutasyondan ibaret değil, genellikle bu algısal zekamızla da alakalı. Çünkü zaten mutasyon aslında algısal zekamızla etkileşime giriyor. Örneğin karetta karettalara bakalım. Yumurtalarından çıktıkları anda hemen denize doğru koşmaya başlıyorlar. Ama onlar iki dakika önce ortalıkta olmayan varlıklar. Deniz nedir, okyanus nedir, su nedir bunun bilincinde değiller. Oraya gideceklerini nereden biliyorlar? Tuzlu suyun kokusu burunlarına geliyor ve o yöne doğru ilerlemeye başlıyorlar. Çünkü bunun faydalı olacağını düşünüyorlar. Aslında yüzmek ne, deniz ne, nasıl bir şey bundan haberdar değiller. Ama bunu yapmalarının daha hayırlı olacağı karar verilmiş. Onlar bunun bilincinde olarak içgüdüsel bir şekilde suya gitmek zorundalar. E zaten gitmezlerse ölecekler ve ölenleri konuşmayacağız. Oraya gitmeyi başaranları, doğru kararı verenleri konuşacağız ve bu binlerce yıl devam ettiğinde artık ne yaparsa yapsın o suya gitmek zorunda hisseden başka bir çare bulamayan varlıklar gelişmiş olacak ki bunlar da şu anda ekranda gördüğünüz varlıklar zaten. Önceki binlerce nesil o suya giderek hayatta kalmayı başardı ve bu bilgi sonraki nesillere miras olarak kaldı ve onlar da bunu yaparak bu bilgiyi diğer nesillere aktarmaya devam edecekler. Ve bu sadece kaplumbağalarla sınırlı değil, sadece suya gitmekten ibaret değil, yeni doğan bebeğin meme araması gibi. Birçok böcekte, birçok hayvanda böyle sabitleşmiş bazı hareketler var ve bu hareketler hayatta kalmamızı sağlıyor. Zaten bunlara bu yüzden sabitleşmiş hareket desenleri deniyor. Örneğin yengeçler, kuşlar, birçok hayvan türü çiftleşme dansını hep aynı şekilde yapıyor. Zaten aralarında farklı bir dans yaparsa muhtemelen başarılı olamıyor ve üreyemiyor. Ve üreyebilenler hep aynı dansı yapanlar olduğu için onlardan doğan nesiller de garanti dansı oynamaya başlıyorlar. Ve zaten dişilere de o dans çekici geliyor. Çünkü binlerce yıldır o dansı yapanlar da çiftleştiler. Yani sabit hareket desenleri sadece saldırıya karşı tehlike anında bir şey yapmak için gelişmedi. Aynı zamanda üremek için de gelişti. Birçok şeyi değiştirdi. Çünkü hayatta kalmanın ikinci kuralı neydi? Üremek. İlk kural neydi? Hayatta kalmak. Yani beslenmek, yiyecek bulabilmek. Örneğin bazı martı türlerinin dişi olanlarının gagalarının altında kırmızı bir nokta bulunur. Ve eğer bu noktaya saldırırsanız, vurursanız o martı kusar. Daha doğrusu kuş sütü denilen bir şey çıkarır ki bu gayet besleyici bir besindir. Ve bu martıların yavruları her ne hikmetse doğdukları anda o kırmızı noktaya saldırmaya başlıyorlar. Karınları acıktığında sanki bunu biliyorlarmış gibi kırmızıya doğru atak yapıyorlar. E böyle olunca anne martı içinde tuttuğu şeyleri kusmaya başlıyor ve yavru martılar beslenmiş hayatta kalmaya devam etmiş oluyor. O martılar dur kırmızı gördüm saldırayım. Hadi annemi kusturayım da bari iki lokma yemek yiyeyim diye düşünmüyorlar. Yani bunu planlayarak yapmıyorlar. Acıktıklarında otomatik olarak onu yapmaları gerekiyor zaten. Tabi burada aklınıza o kırmızı noktaya saldırının sebebinin kırmızı renk olması da gelebilir. Çünkü kırmızı renk hayvanlar için çok önemli. Hatta bizim için bile önemli. Zaten bu yüzden bazı yemek firmaları logolarını kırmızı yapıyorlar. Çünkü dikkatimizi çekiyor. İştahımızı kabartıyor. Aynı şekilde hayvanlar için de kırmızı meyveler olgunlaşmış meyvenin sembolü olduğu için kırmızı objeleri, kırmızı şeylere karşı daha duyardılar. Hatta bu onların tiplerini bile değiştirebiliyor. Örneğin Red-Faced Uakari Monkey denilen bir maymun türü var ve bu maymunlar adları üzerinde kırmızı surattılar. Ve kırmızı olmalarının da bir sebebi var. Dişilerine daha çekici gelmeleri. Tıpkı olgunlaşmış meyve gibi kırmızı suratta olgunlaşmış Güçlü kuvvetli bir maymun görüntüsü veriyor ve dişiler en kırmızı suratlıyla çiftleşmeyi tercih ediyorlar. Ve bu nesillerce devam ettikten sonra artık kıpkırmızı suratlı maymunlar çiftleşebildiği için kıpkırmızı maymunlar doğmaya başlıyor. Ve kırmızı renk sadece olgun meyveyi ya da çiftleşilebilecek maymunu temsil etmiyor. Örneğin stickleback fish yani dikenli balık türlerinin bazıları kırmızı renge saldırmaya odaklanmışlar. Karşısına herhangi bir balık veya yiyecek koyduğunuzda anında saldırıya geçmiyor. Ama kırmızı karınlı bir balık koyduğunuz zaman anında saldırıya geçecek. Bunun sebebi belki binlerce yıldır kırmızı balıklarla besleniyor olması olabilir ya da kırmızı balıklar sürekli onu avladığı için korkuyla saldırmak olabilir. Bu önemli değil. Burada önemli olan şey kırmızı gördüğünde ne yapacağının biyolojik olarak seçilmiş olması. Yani o balık kırmızıyı gördüğünde ben kaçayım kurtulayım demeyecek saldırmak zorunda hissedecek. Hatta balık olmayan kırmızı başka bir şey koyduğunuza da bu aynı olacak. O balık doğal ortamda kaldığı sürece kırmızıya karşı hep bir düşmanlık besleyecek. Kırmızı ile arkadaş olma şansı yok. Hatta insanlardaki ırkçılığın da sebebi bu. Kendimize benzeyenleri daha çok seviyoruz. Bizim gibi görünenleri daha sıkı tutuyoruz, kabilemize alıyoruz, daha güvende hissediyoruz. Ama farklı tenli veya farklı görünen birini gördüğümüz zaman bize yabancı daha tehlike dolu geliyor. Bunun gibi evrimsel süreçte bizim kararlarımıza ve neye yöneldiğimize etki eden birçok şey var ve bunlar bizim kontrolümüzün dışında gelişiyor. Hatta bazen bunlar bizim için zararlı bile olabiliyor. Örneğin tavus kuşlarına baktığımızda erkek tavus kuşlarının dişilerine göre daha parlak ve süslü olduğunu görüyoruz. Kuyrukları daha büyük, daha iri ve daha güzeldir. Ve bunun ona hiçbir faydası yoktur. Hatta zararı vardır. Çünkü bunun tek sebebi dişisini etkileyebilmektir ama bu aynı zamanda onu dikkat çekici bir varlık yapar. İstemsizce gelişen hareketlerden yani sabit hareketlerden devam edersek tıpkı cinsel seçilim için kendi kendine gelişen bazı mekanizmalarımız gibi bizim aslında hayatta kalmamızı ve hatta alt nesillerimizi korumamızı sağlayan bazı özelliklerimiz de var. Örneğin kazlara baktığımızda önüne yumurtaya benzeyen hangi şeyi koyarsanız koyun bu bir top veya hatta billardo topu bile olsa onu sahiplenmeye çalıştığını göreceksiniz. Bunun sebebi de tabii ki yumurtalarını koruma içgüdüsü, yani doğabilecek evlatlarını koruma içgüdüsü, annelik içgüdüsü. E karşısına koyduğunuz şey bir futbol topu bile olsa eğer küçükse, onu altına alabilecekse alacaktır. Bunun sebebi %1 ihtimalle bile eğer içinde gerçekten de yavrusu varsa, onu ölüme terk edemeyecek olmasıdır. Ki bu annelik içgüdüsü hayvanların bazen intihar etmelerine, yavrularını kurtarmak için kendilerini ölüme atmalarına kadar gidebiliyor. Yani bizim gereğinden fazla enerjiyi harcamamak, ne olursa olsun hayatta kalmak diye adlandırdığımız bu felsefeyi aslında sevgi. Hayvanlarda bile olsa anne sevgisi aşmış oluyor. Tabi tıpkı annelerdeki koruma içgüdüsünün onun hareketlerini hatta kaderini belirlemesi gibi, bu sabit hareketler bazen karakterinizi bile belirleyebilir. Örneğin guguk kuşlarına baktığımızda ilk doğan yavrunun diğer yavruları aşağıya attığını, yumurtaları parçaladığını, kardeşlerini öldürdüğünü görüyoruz. Çünkü bunun sebebi gelecek olan bütün yiyeceği tek başına yiyebilmek, yani kendi hayatta kalma ihtimalini garantiye almak. Aslında bu kardeş katli ama. Sonuçta bu hayvan bunu kasıtlı olarak yapmıyor. Yani benim söylediğim bu planları gerçekleştirmiyor kafasında. Eğer ilk doğan o olmasaydı, başka bir yavru ilk olarak doğsaydı o da onu aşağıya atacaktı. Çünkü bu hayvanların kaderi bu. Yapısı bu. Yani aslında fıtratı bu. Hatta bunu ileri götüren kuş türleri bile var. Örneğin bazı kuşlar, diğer kuşları incelerler, bakarlar, onların yumurta şekillerini hafızalarına kazırlar ve başka bir kuşun yumurtasını olduğu gibi kopyalarlar. Ve kendi yumurtasını başka bir yuvaya sanki oranın yumurtasıymış gibi koyar ve koyduğu yavru çıktığında diğer bütün yavruları öldürür. Aslında bildiğiniz bir içten fethetmek yani ajanlık var burada. Yani bu kuş nasıl kendi kendine başka bir yumurtayı kopyalayıp normalde ondan çıkmayacak bir yumurtayı çıkarıyor? İşte hayvanlar alemi bunun gibi birçok soruyla bizi baş başa bırakıyor ve bunları incelediğimizde insandaki bazı hareketlerin de anlamlarını ortaya koyabiliyoruz. Çünkü bundan daha vahşet, daha dehşet verici olanları da var. Örneğin bazı böceklere bakıyorsunuz kendi yumurtasını, döllenmiş yumurtasını başka bir böceğin içine enjekte ediyor. Yani aslında birisi gelip size iğne yaparak kendi yavrusunu sizin içinizde büyütüyor. E tabii ki bu yavru doğmak istediği zaman içerden sizi yemeye, parçalamaya ve sizi öldürerek dünyaya gelmeye başlıyor. Yani biliyorum çok iğrenç hatta korkutucu ama... Bunu yapmasının sebebi o varlığın şerefsiz ya da kötü kalpli olması değil. Başka türlü bir yaşam biçimi bilmiyor zaten. Bunu yapmak zorunda. Herkes kendi yavrusunu sürekli aylarca besleyemez. Bazıları gugu kuşları gibi kendi yavrularını başkalarına baktırtıyor. Bazıları ise başkalarını öldürerek yavrusunun doğmasını sağlıyor. E, doğal ortam bu kadar tehlikeli olunca, hiç beklemeyeceğiniz yerlerden bile ölüm riski aldığınız zaman, Hayvanlar içgüdüsel olarak toparlanmak isteyecekler, grup kurmak isteyecekler. Tıpkı insanların eskiden kabile ve klan olduğu ve şu an devlet olduğu gibi, hayvanlar da kendi aralarında organize olacaklar ve bu organizasyon onları daha kalabalık, daha güçlü yapacak. Ve tabii ki bu hayvanların da içerisinde bazı hiyerarşik durumlar olacak. Örneğin kurtlara baktığınızda veya birçok hayvan türüne baktığınızda hep aralarında bir alfa vardır, bir lider vardır. Kuşlarda da liderler olur fakat kuşlarda aslında daha alışverişe dayalı hareketler görüyoruz. Örneğin enayi kuş sendromu diye bir olay vardır. Basitçe bu da şöyledir. Kuşların üzerinde genellikle parazitler, ufak böcekler olur. Ve bu kuşlar ellere sahip olmadıkları için ensellerini ya da sırtlarını kaşıyamaz, bunları temizleyemezler. E bu durumda aralarında bir alışveriş yapmaya başlıyorlar. Yani ben senin sırtını kaşıyım, sen benim sırtımı kaşı gibi kuşlar birbirlerinin parazitlerini temizlemeye başlıyorlar. Bazen bu kuşlardan bazıları sinsilik yapıyor. Kendi sırtını temizletiyor ve sıra ona geldiğinde sizi temizleyeceği yerde kaçıp gidiyor. Yani kazıklıyor. Ve bu durumda kazıklanan kuş bu kazıkçı kuşu hafızasına kaydediyor, kin tutuyor, Arkadaşlarına bunu belli ediyor ve bir daha kimse o kuşun sırtını temizlemiyor. Hatta onu kabileden dışarı atmaya başlıyorlar. Ve bunun tam tersini yapanlar da var. Örneğin bazı kuşlar Kendinde parazit olmasa da hayrına sevabına bazı kuşların sırtını temizliyorlar. E bu durumda diğer kuşlar temiz olduğu için o pislendiğinde kimse artık hani bir çıkarım olmadığı için onu temizlemiyor. E bu durumda kuş sadece başkalarına yardım etmiş ve iş kendisine geldiğinde yalnız kalmış oluyor. Yani hayvanlar alemine göre daha doğrusu vahşi ortama göre hem kazıkçı olmak hem de enayi olmak sizin için zararlı. Enayilik diyorum ama... Bu gerçekten de enayilik aslında. Hani bazen diyorsunuz ya, ya kimseye zararım dokunmuyor. Hep iyi oluyorum, hep en iyi ben olmaya çalışıyorum. Hep de kazıklanıyorum. Sürekli insanlar arkamdan vuruyor. Hayvan mantığı da böyle. Gereğinden fazla iyi olursanız, karşıdakinin bir çıkarı olmayacağı için artık önemli insan olmayacaksınız. Yani dürüst olmak gerekirse, ne kadar iyi olursanız olun. Her iyiliğin altında bir çıkar vardır. Karşınızdakinden size iyilik yapmasını beklemeseniz bile, Ulan ben ne iyi insanım ya, hey be ben nasıl insanım diyerek kendinizi övüyorsunuz, iyi hissediyorsunuz. Kimisi iyiliği başkasını iyi hissettirmek için yapar, kimisi çevre edinmek için yapar, kimisi kendini iyi hissetmek için yapar. Bunun altında binlerce psikolojik temel vardır ama burada psikolojiye çok fazla girmeyeceğimi söylemiştim. Gerçi neye girmeyeceğim desem ucundan köşesinden biraz bahsediyorum ama o kadar da olacak artık. Şimdiye kadar verdiğim örneklerin bir kısmını ve Fixed Action Pattern tabirini Nikola Stimbergen adlı araştırmacıya borçluyuz ki eğer bunlar ilginizi çektiyse bununla alakalı deneyleri ve daha ayrıntılı bilgiyi elde etmek için sırf internetten bile Nikola Stimbergen Experiment yazarsanız yeterli bilgiye ulaşırsınız. Ki bunlar öyle basit bilgiler değil aslında. Yurt dışındaki üniversitelerde genetik okuyanlara bunlar öğretiliyor. Yani aslında bunlar insanın yapısını, doğasını anlamak için bize çok önemli ipuçları sunuyor. Ben hem bunlarla alakalı bilgileri hem de araştırma yaparken faydalandığım bazı kaynakları açıklama kısmına ekleyeceğim. Dolayısıyla eğer daha fazla araştırma yapmak istiyorsanız rahatlıkla bunlara ulaşabileceksiniz. Ve şimdiye kadar bahsettiğim şeyler genellikle doğal ortamda, doğal seleksiyon yoluyla hayvanların kendi kendine geliştirdiği kabiliyetlerdi. Ama bunları yapay olarak da seçmek mümkün. Yani yapay seçilimle bazı şeyleri geliştirmek, bazı mekanizmalar yaratmak bir hayvanı hatta belki insanı neyi seveceğinden değil korkacağına kadar birçok şeye kadar yönetmek mümkün. Tabii ki bununla alakalı çalışmalar daha giriş seviyesinde. Çünkü insanlık zaten bilimi daha yeni yeni keşfediyor. Son 200 yılda geliştirdiğimiz teknolojiye edindiğimiz bilgilere bakarsanız zaten bundan önceki 5000 yılı açtığımızı göreceksiniz. Ve giriş seviyesindeki deneylerle alakalı. Örneğin bir varlığı yönetmekle alakalı şu örnekten bahsedebilirim. Atlanta'da Emory Tıp Fakültesi'nde farelerle alakalı bir deney yapılmıştı. Basitçe deneyi özetlemek gerekirse farelerin kafasına onlara elektroşok verebileceğiniz bir kasket yerleştirilmişti. Ve farelere ne zaman spesifik bir koku, örneğin gül kokusu koklatsanız bu farelere o kasket sayesinde elektroşok verilmişti. Yani fareler her gül kokusu aldıklarında canları yanmıştı. Fareler bir süre sonra artık ne zaman gül kokusu koklasalar, içeri gül kokusu verilse... Panikleyerek kaçmaya başladılar. Bu aslında normal bir şey. Siz de yolda giden bir köpeğe sürekli taş fırlatsanız, taş fırlatsanız bir süre sonra artık o köpek sizi gördüğünde yolunu değiştirecek ve kaçacaktır. Yani burada farelerin kokuyu aldığında canlarının yanacağını düşünerek kaçmaları normal. Normal olmayan şey ise şu. Bu farelerden doğan yeni fareler hayatlarında hiç elektroşok yemediler. Gül kokusu da koklamadılar. Ama bu yavru fareler gül kokusu aldıklarında korkmaya başladılar. Tabi ki etrafa kaçışmadılar çünkü bu daha mikroskobik ölçüdeydi. Bizim bütün hissiyatlarımız, mutlu muyuz, üzgün müyüz, korkuyor muyuz, kan akışımız hangi seviyede bunların hepsini biz öğrenebiliyoruz, bakabiliyoruz. Yani ben hiçbir mimik yapmasam bile benim kan değerlerime, testlerime bakarak siz zaten benim paniklediğimi anlayabilirsiniz. Beynimizdeki bazı elektriklenmeler bizim bütün ifadelerimizi ortaya koyuyor. Bu farelerin M71 geni yani kokuyu yöneten gen incelendiğinde %200'e kadar daha fazla kokuya hassas hale geldikleri ve gül kokusunun onlarda korkunç etki yaptığı ortaya çıktı. Yani buradan da anlıyoruz ki eğer siz bunu nesillerce devam ettirirseniz ve bahçenize bir tane gül ekerseniz evinizin etrafına asla ve asla fare yaklaşmayacak. Yani bir farenin neyi seveceğini, neyden korkacağını, nereye yaklaşacağını belirleyebiliyorsunuz. Hatta bununla kalmıyor eğer isterseniz daha doğuştan fare yemeye programlanmış yamyam fareler yaratabiliyorsunuz. Tabii ki bu birkaç nesil alacaktır. Şimdi bir düşünün biz ne kadar orjinaliz. Yani atalarımızdan bazı şeyler aldık ve yeni bir birey olarak ortaya çıktık. Ama bazı genlerle oynanarak bizim neyi seveceğimiz, neyden korkacağımız, hatta belki neye aşık olacağımız bile seçilebiliyorsa ve bunları daha erken safhalarda yapabilirsek, örneğin daha anne karnındayken bir bebeğin neyi seveceğini seçebilirsek ki hepimiz bazı şeylerden şikayetçiyiz değil mi? Yani örneğin babanız çok hızlı sinirlenen, köpüren bir adamdır. Siz de öylesinizdir. Ya hep babam yüzünden o böyle olmasaydı ben daha sakin birisi olacaktım deriz. E bunun gibi sizin sinirlenme geninizi alırsak, saldırganlık geninizi alırsak, daha anne karnından doğduğunuz anda bu gibi negatif yönleriniz pasifize edilirse aslında gayet Buda gibi bir insan olacaksınız demektir bu. Veya tam tersi. Sizin çok sinirli, çok saldırgan hatta belki mükemmel bir suikastçı olmanızı sağlayacak bazı şeyler siz daha kendinizi fark etmeden size ekilebilir. Tabii ki bunlar bu kadar basit değil. Belki bir hayvanı yamyama çevirebiliriz ama insanlar daha farklı varlıklar. İnsanlar büyüyorlar, bazı şeyler tecrübe ediyorlar, hayat onları değiştiriyor, fikirlerini değiştiriyor. Daha komplikeyiz. Ama neticede hepimiz Yedimizde neysek, yetmişimizde de oyuz. Çünkü doğuştan bizimle gelen bir karakterimiz var. Biz sadece bu karakteri biraz törpülemeye başlıyoruz. Tıpkı o kazıkçı kuş gibi doğuştan bazılarımız kazıkçı, sinsi doğuyor. Bazılarımız da enayi doğuyor. Ve bunu yetmiş yılda geçse değiştiremiyoruz. Ama tecrübeler bizi değiştiriyor. Daha doğrusu bizim düşündüğümüz şeyler aslında genlerimizi değiştiriyor. Örneğin siz dört yaşındayken Dexter gibi karşınızda birileri öldürülse... Böyle vahşi ortamlarda büyüseniz psikopat biri olmanız daha olası hale gelir. Ama güllük gülistanlık bir hayat yaşıyorsanız, örneğin Norveç'te mükemmel, refah bir hayatınız varsa çok da psikopat olma ihtiyacı hissetmezsiniz herhalde. Ama tıpkı hayatın bizi değiştireceği gibi, yapacağımız tercihlerin, seçimlerimizin bizim geleceğimizi değiştirmesi gibi genlerimiz de bizi değiştirebilir. Madem ki tecrübeler ve genler bizim kişiliğimizi belirliyor, e biz genlere etki ederek Öyleyse başkasının kişiliğini de belirleyebiliriz demek oluyor bu. Tıpkı bebekken bazılarının kızgınlık genini almanız gibi onun nasıl birisi olacağını da belirleyebilirsiniz demek oluyor bu. Yani insan programlayabilirsiniz. Tıpkı yapay zeka gibi, klonlama gibi bir insanı yönetebilirsiniz. Ve tabii ki bunlar bununla sınırlı değil. Biliyorum bu gibi şeyleri genelde bilimkurgu filmlerinde ve dizilerde görüyorsunuz. Bu yüzden sadece orada olması mümkünmüş gibi algılıyorsunuz ama bunların hepsi olabilecek şeyler. Ve hatta olacak şeyler. Örneğin günümüzden 50 yıl önce insanlara sorduğunuzda gelecekte ne asla gerçek olmaz? Örneğin teknoloji ilerleyebilir ama sizce hangi şeyi başaramazlar diye sorduğunuzda verilen cevap şuydu. Otomatik açılıp kapanan kapılar. Yani tıpkı Ali Baba ve 40 haramilerdeki açıl susam açıl denmesi gibi siz yürürken kendiliğinden açılan kapılar. Şimdi siz buna ne var canım? Alt tarafı senin geldiğini hissediyor. Sensörü var. Bunu fark ediyor ve açılıyor. Bu çok basit bir şey diyebilirsiniz ama 50 yıl önce bu hayaldi. Şu anda biz Tesla arabalarını birçok şeyi görüyoruz ve bize bunlar basit geliyor. Tıpkı 50 yıl sonra 1000 yıl sonra belki bize bu gibi şeylerin basit geleceği gibi. Yani bir insan yaratmak, bir insanı kontrol etmek, yeni bir tür geliştirmek, klonlamalar, belki zaman yolculukları. Ama şu an size sormak istediğim başka bir şey var. Madem ki beynimiz hatıralarımızı, tecrübelerimizi, her şeyimizi kaydediyor ve bir alt nesillere bunu geçiriyor. Yani aslında hayatımız boyunca edindiğimiz bütün bilgiler, bütün hatıralar aslında burada. E öyleyse biz atalarımızdan bazı özellikler ve onlardan genler aldıysak onların da hatıralarını aslında almış olamaz mıyız? Eğer bu bilgilerin derinine inilirse bizim genlerimize girilerek, Atalarımızın hatıralarına ulaşılabilir mi? Tıpkı Assassin's Creed oyunundaki gibi. Tıpkı Assassin's Creed filmindeki gibi. Tabii ki bu daha ileri teknoloji gerektiren bir şey. Ama şu anda teknoloji gerektirmeyen ve hatıralarımızı ilgilendiren bir durum var. Yapay anı ekmek. Yani bir insana sahte bir hatıra yerleştirmek. Benim yaşadığım bir şeyi sanki siz yaşamışsınız gibi size hatırlatmak ve buna inandırmak. Ki bununla alakalı da yakında bir video çekeceğim. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.